Hikayenin Kadın Hali Çoğu zaman kadınlar, ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem ve Özlem. Hikayenin Kadın Halinden herkese merhaba. Ee, güzel bir perşembe akşamı üstünden. Bugün sevgili Alev Karakatal'la birlikte sesleniyoruz size. Türkiye'den bahsederken işte iki aynı kadın ay programında hep zaman zaman özellikle görmezden gelenleri burada biraz daha başka şekillerde konuşmaya çalışıyoruz çünkü görmezden gelme halinin kendisinin hani doğrudan iktidarın kendini var etme biçimi olduğunu olduğuna inandığımız için biz de buna inat görmezden gelen ne varsa. Onları görmek e, gerektiği e, duygusundan yola çıkarak burada çok fazla gruplar, çok fazla kimlikten, e, çok fazla aidiyetten e, konukla birçok şey konuştuk. E, aynı zamanda aslında yani Anadolu'nun nasıl bir yer olduğu üzerinden de yani çeşitli konular bağlamında çok bahsettik. E, bugüne kadar aslında... En iyi niyetli olanların bile yani en iyi niyetli olarak en çok sesli anlamda Türkiye'yi görmeye çalışanların bile e, gözünden kaçmış diyelim. Hani en iyi niyetli anlamda e, daha daha niyetli olarak da aslında e, görmediği ve bakmadığı e, bir grup var. E, onlar da yüzyıllardır Anadolu'da yaşıyorlar. E, Afrikalı Türkler e, Afro Türkler. Ee, sevgili Alev Karakalt Kar Karakartal, e, bir Afrotürk aslında. Bilmiyorum doğru bir tabir mi bu? Kendinizi böyle tanımlıyor musunuz? Ee, ve aslında Afrotürkler özellikle son 10 yıldır başka birçok grup gibi e, örgütlenmeye de başladılar. Bu anlamda birbirlerini bulmaya, taleplerini getirmeye, profillerini, demografik yapılarını incelemeye ve bunu özellikle akademik anlamda e, gündeme getirmeye yani akademinin, araştırmacıların e, ...tacilerin gündemine getirmeye çalıştılar. E, bununla ilgili olarak da geçtiğimiz hafta sonu... E, ...bir sergi oldu Cezayir'de. E, bu sergi Ahmet Palat'ın fotoğraflarından e, oluşuyordu. E, ve Afro, Türk, e, Afro Türkler Dayanışma Derneği de ev sahibiydi aslında e, serginin. E, oradan yani aslında hem Afro Türkler Derneği'nin... E, bir parçası olan hem kendisi Afro Türk olan gazeteci sevgili Alev, Alev Karakartal bizimle birlikte. Konu en meraklıların bile çok az bildiği bir konu olduğu için sevgili Alev Hanım. isterseniz öncelikle gerçekten bir şeyden başlayalım. Yani Anadolu'da aslında Anadolu'yla Afrikalı Türklerin o zaman Afrikalılardı geldiklerinde. E, Afrikalıların Doğru. ilk tanıştıkları zamanlar ne zaman ve na nasıl bir hikaye var yani bu nasıl başlıyor? E, tarihsel geri planına bakacak olursak, bizim ulaşabildiğimiz kayıtlar 15. yüzyıla kadar hı hı. ulaşabiliyor. 15. yüzyılda e, sarayda padişahın soytarısı diyebileceğimiz ya da onun eğlendiricisi birinin olduğunu tespit edebildik. Siyah biri bu. Bulabildiğimiz en eski kayıt bu. Beyazıt zamanı değil mi? Sultan 15. yüzyıl Evet, mi? aşağı yukarı o zamana denk geliyor. Hı hı. Ama kimi... E, Kesin olmayan kaynaklar bu soytarıdan diyelim daha önce de sarayda hadım edilmiş harem ağalarının cariyelerin ya da mutfakta çalışan insanların da olduğunu gösteriyor Hı -hı. bize ki bunların hepsi siyah insanlar. Ee, bu insanlar 19. yüzyıla kadar ya yani 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar daha çok sarayda, Haremde ya da mutfakta çalıştırılmak üzere ya da çok zengin insanların konaklarında yine mutfakta ya da cariye olarak çalıştırılmak üzere getirilmiş. Çeşitli Afrika ülkelerinden getirilmiş. Ama 19. yüzyılda birlikte bu getirilme hikayesinin son derece yoğunlaştığını ve bu insanların var olma ve çalıştırılma biçimlerinin de değiştiğini görmeye başlıyoruz. 19. yüzyıl özel bir yüzyıl çünkü... Kapitalist üretim ilişkilerinin de tüm dünyada hakim olmaya başladığı, hatta emperyalizmin yavaş yavaş gündeme gelmeye başladığı bir yüzyıldan bahsediyoruz. Osmanlı da elbette bundan etkilenmiş. O da kapitalist üretim ilişkilerine girmiş ve getirilen kölelerin, ki bu kölelerin getiriliş hikayesi de çok böyle normal, sıradan, doğal değil. Ya işte Afrika'dan köyleri basılarak, Kaçırılarak alınıyor bu insanlar. Ya köle avına çıkmış bir takım insanlar bunları alıyorlar ve getiriyorlar. Özellikle e, Mısır üzerinden. Sudan'dan ve diğer ülkelerden getirilen köleler Mısır eyaleti üzerinden Osmanlı'nın iç taraflarına dağıtılıyorlar. Merkeze dağıtılıyorlar. Bu merkezlerde genellikle İzmir, İstanbul gibi liman kentleri. Peki şimdi... Ee, siz tabi bu konunun çok içinde olduğunuz ve çok konuştuğunuz için e, size daha olağan bir bilgi gibi geliyor ama aslında kölelik hep sanki Anadolu'da olmayan bir şeymiş gibi konuşulur. E, ben biraz Afro Türklerin varlığının inka edilmesinin altında yatan temel sebeplerden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yani Afro Türklerin varlığını kabul etmek demek galiba Anadolu'da kölelik diye bir kurum vardı ya da kabul etmek demek. Doğru bu doğru. Aa, bir kere şunu söyleyelim. Osmanlı'da ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar, 15. yüzyıldan başlayıp 20. yüzyılın başına kadarki olan bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde, bu topraklarda kölelik vardı. Hı hı. Çünkü biz varız. Biz Köylik beyaz değiliz, ki, evet. Türk değiliz aslında. Biz burada üçüncü ya da dördüncü kuşağız. Artık melezleşmiş, buraya yerleşmiş insanlarız. Hı hı. Ama bu toprakların yerlisi değiliz. Bizim atalarımız, annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz alındılar, kaçırıldılar, bu topraklara getirildiler, alındılar, satıldılar, türlü çeşitli işlerle kullanıldılar. Sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla birlikte azatlık denilen bir müesseseyle bu köle olan insanlar azat edildi ve belli yerlere yerleştirildi. Ve ondan sonra da biz de yerleştik yani yerli halkla karıştık ve bu topraklardayız hani. Kölelik yok demek manasız bir cümle. O zaman ben kendimi nereye koyacağımı bilemem. Hı hı. Ben burada doğdum, burada büyüdüm, burada yaşıyorum. Babam da burada doğdu, büyüdü. Biz varsak o zaman kölelik de vardır. Hı. Çünkü gönüllü gelmediğimizi biliyorum. Ya da başka sebeplerle gelmediğinizi. Yani kölelik dışında o da olabilirdi çünkü ama... Hayır bu doğru değil. Çünkü 15. 16. 17. ve 19. yüzyıllardan bahsediyoruz ve... Son derece Afrika'nın son derece böyle ım, iç kesimlerinden diyelim ki Sudan'dan Nijerya'dan Afrika'nın batı bölgelerinden Eritre'den yoksul kabilelerinde kendi halinde yaşayan siyah insanlardan bahsediyoruz. Bunun karşısında şöyle bir argüman çıkarılabilir mi? Bundan emin değilim. Hani Eritre'de bir kabilede yaşayan bir insan günün birinde Olur Hadi ben yani. gideyim bir ayvalığı göreyim. Bir kişi demiş olabilir belki ama milyonlardan bahsediyoruz. Yani birkaç yüzyıl içinde on bir buçuk, on iki milyon insandan bahsediyoruz. Hepsi birden burayı görmeye yok. gelmiş olamayacağına ha. göre, hani bu bile Zaten yeterli. Zaten kendi başına sanıyorum. bir şey demek oluyor. Peki bu on dokuzuncu yüzyılda yoğunlaştığından hı hı. E bahsediyorsunuz. Dolayısıyla on dokuzuncu yüzyılda e Anadolu'da büyük oranda çok yaygın olarak bir kölelik e, kurumunun olduğunu da söylemek demek oluyor bu. Öyle değil mi? Aa, buna kurumsallaşmış demek doğru mu? Aslında bundan çok emin değilim. Şimdi 19. yüzyıla kadar evlerde ve sarayda kullanılan bu hı hı. insanlar 19. yüzyılla beraber kapitalist üretim ilişkilerinin de hakim olmasıyla beraber büyük tarım plantasyonlarında kullanılmaya başlıyorlar. İşte pamuk. ...tütün vesaire ekilen büyük arazilerde... ...oralarda işçi olarak kullanılmaya başlıyorlar. Tabii erkeklerden bahsediyoruz. Kadınlar yine evçlerinde, mutfakta... mutfakta çocuk bakımı belki. Belki çocuk bakımı. E, tabii seks işçisi olarak kullanılanlar Hı. da var. Bu türlü evde istihdam ediliyorlar. Ama erkeklerin ağırlıklı olarak sahaya sürüldüğünü... ...o büyük tarım plantasyonlarında kullanıldığını biliyoruz işçi olarak. Peki... E Şimdi işçi demek hani biraz daha başka bir şey ya yani şu anlamda söylüyorum. O zaman e, bilginiz olduğunu varsayarak yani evet. olmayabilir ama yani o dönem e, siyah bir siyah Afrikalı bir tarım işçisi olmakla ne diyeyim, Anadolu'da işte Gürcü kökenli işte Las kökenli vesaire yani ya da işte Türk kökenli neyse. Yani kısacası siyah olmayan hı hı. E, biri olarak işçi olmak arasında belli farklar vardı büyük bir ihtimalle. Elbette var bir kere kölelik farkı. Onu söylüyorum yani dolayısıyla <gülüyor> yine bir kölelik kurumundan bahsetmek e, tabii, gerekiyor galiba. Tabii alınıp satılan insanlar tarım Aha. plantasyonlarında. Bunu belki hani Türkiye'li insanlar... Dolayısıyla işçi demek sanki biraz daha naif kılıyor gibi geliyor evet, bana o yüzden. Evet insanlar o Amerikan filmlerinden falan hatırlayacaklardır. Ne yazık ki Türkiye için böyle filmler çekilmedi ve bu tarih konuşulmadı şimdiye kadar. Büyük plantasyonlarda çalışan Amerikalı siyah insan... Amerikalı olmayan, Afrika'dan gelmiş siyah insanların kendi şarkılarını söyleyerek pamuk ekimi yaptığını falan hatırlarsınız. Bu tür sahneler hı hı. çok vardır. Benzeri sahneler. Elbette işçi değil. Emekleri bu biçimde kullanılmaya başlanıyor. Hı hı. Bu saatten sonra yani 19. yüzyılda hızlanmasıyla birlikte. Yani artık dışarıda da evet, emekleri kullanılmaya başlıyor ve erkekler büyük tarım çiftliklerine bu Kavalalı Ali Paşa vardır. Mısır, Hidivi. Özellikle onun bu batı Ege'deki çiftliklerinde Mısır'daki kendi çiftliklerinde bu insanlar evet işçi olarak tırnak içinde kullanılıyorlar ama bu insanlar köle zaten yani alınan satılan oraya konup o pamuğu tütünü her neyse işte ekip biçmekle yükümlendirilmiş insanlar sonra da tarlada işleri bittikten sonra alınıp toplu halde nerede tutuluyorlarsa o yere götürülüyorlar ve aslında da bir karın toplumda çalışmaktan bahsediyoruz herhalde Değil mi yani... yani? Umarım beslemişlerdir. Diyorsunuz hatta. E, bu, bu, bunu bilemiyoruz yani köleyseniz hadi beni doyur deme şansınız da var mı? Bunu da bilemiyorum. Bakın çok ağır bir şeyden bahsediyorum. Bir insanın hiçbir hakkı hiçbir sözü olmadan mal köle edilmesi, girip... mal edinilmesinden bahsediyorum. O yüzden karın tokluğu manalı bir cümlemidir bunu bilmiyorum. Ne zaman yemek veriyorlardı, veriyorlar mıydı? Cezalandırmak amacıyla aç mı bırakıyorlardı? Bütün bunları çok bilemiyoruz. Yani ağır bir, sizin deyiminizde kurumsal halden bahsediyorum. Peki bildiğim kadarıyla dernekten biraz daha belki ikinci bölümde bahsedeceğiz ama hani hem sizin dedeleriniz sonuçta yine bu anlamda Anadolu'da yaşamış insanlar hem belki çevreden ee, ...başka torunlar var, mutlaka arkadaşınız... ...hani onlarla konuştuğunuz şeyler... ...ya böyle baktığımızda o dönemle ilgili... Ee, ...gerçekten ciddi kölelik... ...deneyimleri dinliyor musunuz? Dinlediniz mi? Yoksa onlar da aslında... ...silindi mi? Var mı şu an... ...mesela belli kayıtlar, o zamanki uygulamalar... ...ya şunu... ...söylemeye çalışıyorum, yani Anadolu'da köle olmak... ...ne demek? Şöyle söyleyebilirim... Ee... Belki ne olmadığını söyleyerek hı hı, başlarsak hı. biraz daha açık olabilir diye düşünüyorum. Mesela Anadolu'da köle olmak Afrika'da köle olmaktan bir miktar farklı. Hı hı. Çünkü Afrika dedim değil mi? Amerika dedim. Amerika'da istiyormuş. aslında. Evet. Amerika'da köle olmaktan bir miktar farklı. Şöyle farklı oradaki insanlar gerçekten fiziksel olarak ağır eza ve ceza görmüş insanlar. Amerika'dakiler. Amerika'dakiler, hı hı. evet. Çok büyük gruplar halinde getirilmişler. Anadolu'da daha küçük grupları görüyoruz mesela getirilirken. Hı hı. Ee, ağır işkence, ölümden geçmiş, kırıma uğramış bir halktan söz ediyoruz. Anadolu'da kölelik zamanında da, daha sonra azat edildikleri zamanda... ...özellikle devlet tarafından, iktidarlar tarafından ya da saray tarafından... ...bu kadar ağır bir eza görmüyoruz aslında. Evet. Çünkü şöyle bir gelenekleri var. Mesela bu enteresan bir şey. Bir köle dokuz yıl hizmet ettikten sonra azat edilebiliyor. Yani bırakıyorlar onu. Hı hı. Tabii bu sahibin isteğine çok bağlı. Yani eğer paşa gönlü isterse azat hı hı. ediyor ama bunun önü açılmış. Azat edebiliyorlar. Azat edildikten sonra ne oluyor derseniz o tarafı biraz daha acıklı. Çünkü hiçbir şey olmuyor. Bu insanlar... Alınmışlar, getirilmişler, bir yere tıkılmışlar, emeklerinden yararlanılmış, yok sayılmışlar, üzerinden geçilmiş ve sonra diyelim ki dokuz yıl sonra hadi seni azad ettik dedikleri an kapının önünde bilmedikleri bir ülkede ait olmadıkları bir yerde beş parasız. Büyük bir ihtimalle kimliksiz. Öylesine evet öylesine kala kalıyorlar. Gidebilecekleri hiçbir yer yok. Ellerinde hizmetçilikten ya da mutfak işçiliğinden başka hiçbir şey yok. Birileri onları alır mı? bilinmez işçi olamıyorlar bu dönemin Tanzimat döneminin kimi romanlarına da yansımış ee, Hüseyin Rahmi Gürpınar'dı yanlış hatırlamıyorsam umarım yanlış hatırlamıyorumdur bir romanında örneğin azad edilmiş kölelerden şöyle bahsediyor ee, siyah bırakılan köleler diyordu yanlış hatırlamıyorsam kara kertenge gibi sokaklarda açlıktan bağıra bağıra öldüler diye bahsediyor Hani bırakıyorsunuz ve işte açlıktan bağıra bağıra ölüyor insanlar, gidebilecek hiçbir yerleri yok. Geldikleri yere dönemiyorlar, hiçbir yere gidemiyorlar. Ama bir kurum olarak hani azat edilme, 9 yıllık hizmetten sonra azat edilme diye bir müessesesi oluşturulmuş. Bu Amerika'dakinden farklı. Çünkü orada köle oldunuz mu? Ömrü billah. işte. Tabiri caizse etinizden, sütünüzden, yününüzden artık ne kadar yararlanılabilirse o kadar yararlanılıyor. Burada can isteyen sahip 9 yıl sonra bu bırakabilir. Bu galiba İslamiyet'te olan bir şey Evet, Evet, bu mi? İslam'la yani... ilgili bir şey. Hı -hı. Zaten Osmanlı'da gayrimüslimlerin köle edinmesi yasakmış. Öyle mi? Sadece evet. Müslüman kesim köle edinebiliyor. Bunun gerekçesiyle ilgili bir bilginiz var mı? Hayır yok ama tahmin edebiliyorum. Gayrimüslimce cemaatlere yasaklanan diğer alanları da düşünecek olursanız Ama Osmanlı yapısı hmm. Osmanlı yapısında düşünecek olursanız aslında çok şaşırtıcı bir şey değil bu. Anladım. Hani gayrimüslimlerin belli renkte elbise giymeleri, belli yerlere girememeleri, belli işleri yapamamalarını da düşünecek olursak köle edinmemeleri de hani Müslümanlara verilmiş bir İmtiyaz. ayrıcalık, imtiyazmış gibi olmuş olmalı. Anladım. Sadece akıl yürütüyorum aslında. Anladım. Peki ee, şimdi söylediğim gibi aslında affı Türkler konusu tabii Türkiye için zor bir konu şu anlamda. Ee, bu söylediklerinizin çoğu bırakın resmi tarihi. Yani resmi tarih zaten o kadar büyük şeyleri bile görmüyor ki yani gözünün önündeki. Bu, bunun gibi hani doğrudan kendisini açıklamasını gerektirecek ve hani ciddi bir utanç kaynağı olacak. Çok önemli bir şeyi zaten muhtemelen e, kabul etmemek için elinden yeni yapacaktır. Ama e, bir yandan da bu aslında başka birçok konuyla uzlaşmış, işte hani Müslümanlar için ya da başka bir sürü grup için de çok zor. Yani kendi dedelerinin e, aslında e, köleleri olduğunu, köle sahibi olduğunu kabul etmek demek bu çünkü. E, ve tabii bir de Afro şöyle bir durumu var ya da işte Türkiye'de yaşayan Afrikalıların şöyle bir durumu var. Siyahlar yani dolayısıyla gözümüzün önündeler. ve ben şeyi ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Yani bu işte Arap kızı camdan bakıyor. Bu, bunun gibi bir sürü şeyin ya yani bir sürü böyle ya şey çok enteresan rengiyle siziken yani sizi göz, sizin gözünüzün önüne rengiyle geliyor. Bu sefer de onu Arap diyorsunuz. Yani böyle bir kapatma böyle bir toplumsal binçaltına şeyi yerleştirme onlar yoklar. Olsa olsa Arap'tır. İşte Araplar da zaten Türkiye'de varlar. işte onlar gibi. Dolayısıyla da Hani bir insan birazcık daha fazla esmerse, onu Arap şeyine koyarak kategorisine koyarak kolaylıkla işin içinden çıkabilirsiniz ve Arapların varlığını Türkiye'de, Af Afrikalıların varlığından açıklamak çok daha kolay tabii ki. Ee, şimdi Türkiye'nin bu hani birçok açıdan işte yüzleşmek geçmişte olanlar, işte Türkiye'de Türk olmamak, hani aslında öyle diyeyim yani o ana akım e, Türklüğün altında sayılmış. Hani belli başka uzlaşmış e, kültürel gruplar da var. Onlardan herhangi birine dahil olmamak, olmamanın bedelleri, bu hale gelme ya da işte hiç olmayanları ortadan kaldırmak. Yani ki bunun örnekleri de var özellikle işte Ermenler mesela. Yani resmi tarihin ya da hani bu, bu devletin e, etrafında yaşayanlarla ilişki kurma şeklini düşündüğümüz zaman... Ee, kölelik gibi mekanizmayı, mekanizmayı bütün bu yüzleşme tartışmaları içinde kabul etmesi biraz zor görünüyor. Bu anlamda Afrikalı Türklerin görünmesi çok önemli. Sizin gibi yani kölelik yoksa ben nasıl buradayım? Şimdi bu o kadar naif ve o kadar temel bir soru ki yani çok basit benim varlığımı nasıl açıklıyorsun o zaman? Ya Bu kendi başına bambaşka bir yüzleşme alanı hepimiz için ee, ama özellikle resmi tarih ve devlet için tabii ki ya izin ee, verirseniz bir tabii. iki meselede hani açıklık getirmek isterim. Ee, bir konuda haklısınız. Yani aynaya baktığımız zaman bile kendi varlığımızın gerçekliğine ulaşabiliyoruz. Bu kadar basit. Aynaya bakıyoruz ve bizim e, bu siyah cemaatin hemen hemen kendi gerçekliklerine ulaşmalarındaki en basit aygıt, en temel aygıt bu oldu. Aynaya baktılar. Size bakan bunu nasıl görmüyor? Gördüler. İşte burada yaşayan diğer halklarla benzemiyoruz. Başkayız çünkü. Koyu renkliyiz, başkayız. Fiziğimiz, görünümümüz, tipimiz melezleşmiş olsak bile benzemiyor. Ben bunun hmm, en başlarda en azından kötü niyetten kaynaklandığını düşünmüyorum. Çünkü e, Osmanlı topraklarına özellikle 19. yüzyılda bu yoğun olarak getirilen siyah köleler... Mısır üzerinden getirilmiş. Yani kapılardan biri Mısır. Hı hı. Mısır Afrika'ya giriş kapısıdır. Bilirsiniz Kuzey hı hı. Afrika'da ve oradan Sudan'a ve diğer ülkelere yayılırsınız. Bir de Trablus var. İki ana merkez var. Bunlara köle deposu deniyor hı hı. hatta. Oralarda Yok, toplanmış. Çok ya. E tabi yani oralarda toplanmış bu insanlar. Özellikle de Sudan'dan toplanmış. Sudan'a Mısır giriyor. Ben de Sudan'lıyım. Benim babam Sudanlı, Annem hı hı. Türk. Ve çok fazla Sudan asıllı var. Mısır buralara giriyor. Osmanlı adına çevreden, işte Eritre'den, Nijerya'dan, Etiyopya'dan, Sudan'dan bulabildiklerini köle avına çıkarak, kaçırarak, satın alarak ha hangi yol ve yöntemi bulursa ona göre getiriyor. Ve Mısır'da ve Trablus'ta bunlar depolanıyor bu insanlar. Ondan sonra tabii bu uzun bir yol ama depolanması o kadar kolay bir şey değil. Yollarda tabiri caizse telef olan çok oluyor. Tabii, çünkü tabii. sahrayı geçmeniz gerekiyor ve kervanlarla geçmeniz gerekiyor. İşte elinize yalnız bağlı olarak getiriliyorsunuz oraya kadar. Oradan bu insanlar gemilere bindiriliyor. Önceleri yelkenli gemileri daha sonra buharlı gemileri Osmanlı limanlarına getiriliyorlar. İşte İzmir'e, İstanbul'a, Antalya'ya, Muğla'ya getiriliyorlar. Zannediyorum ki bundan çok emin değilim ama ım, aklamaya çalışıyorum galiba. Yapılanları biraz öyle geldi. kendi vicdanımda. <gülüyor> Arap ülkeleri üzerinden getirildiği için bu insanlar ve hani koyu renkler diyemeyeceğim tabii ilk gelenler siyah. Koyu Hı -hı. renk falan değil bildiğiniz siyah insanlar. Ve daha önce Anadolu halkının siyah insanlarla birebir karşılaşması da olmadığı için bir ihtimal buna dayanarak Arap demiş olabilirler. Ama hani artık 2012'ye gelindiğinde bize hala Arap deniyor biliyor musunuz? Gerçekten Hala Arap deniyor. Bizim bütün çocukluk hikayelerimizde, bütün bu cemaatin çocukluk hikayelerinde şey vardır. Oyun oynarken bile en ufak bir kriz anında bir hani çekişme olduğunda hı hı. çocuklar arasında falan hemen oyun kesilir ve siz Araplaştırılırsınız. Arkanızdan Arap Arap diye bağırılır. Hemen ötekileştirilirsiniz ve hani e, çok şükür mü demeliyim ne yazık mı demeliyim mesela o Nigar'a denk gelen zence hı hı. kelimesi ya da onunla başlayan küfürler ya da hakaretler henüz çok yaygın olarak dilimize girmedi. Belki bir sonraki adımda olur onu onu da bilemiyoruz. Ya tabii. Belki de yani, olmaz belki de artık biz o adımı atlar gerçekten. Umarız olmaz ama hay hayat böyle ve böyle işliyor. Evet. Yabancılara karşı tavırlar da böyle. Yani bunu şaşırmayız ama, ama ama şimdi yabancı tam yabancı düşmanlığı ayrıca konuşulması gereken bir şey ama e, bugün Türkiye'deki Afrotürkler ya bu ülkenin parçası, vatandaşı, diliyolar. Çok bu uzun yıllardır insanlar. bu ülkenin yerlisi. Dolayısıyla yabancı düşmanlığı ayrıca konuşulacak bir konu ama kendi ülkenizde yüz yıllardır yaşayan insana xenofobik yaklaşmak yani e, aslında yabancı düşmanı bile değil yani düşmanca yaklaşmak evet bizim alışkın olduğumuz bir şey yani bu, bu ülkede her gruptan her türlü insanın cinsel yönelimi olsun cinsiyeti olsun başka kimlikleri olsun ideolojik görüşü olsun etnik kimliği olsun hiç fark etmez her türlü zaten e, karşılaştığı bir şey bu anlamda mutlaka Afro Türkler de bunlar nasip, bundan nasibini aldı tabii ki bir tek Afro Türklerin ekstradan verdiği mesaj şu onların buradaki varlığını açıklayacağımız zaman başka bir şeyle yüzleşmemiz gerekiyor. O da ya bu topraklarda kölelik diye bir şeyin olduğu gerçeği. Bu bu işi hem zorlaştırıyor hem de çok daha önemli kılıyor. umarım umarım dediğiniz kadar zorlaştırmasın. Yani Müslümanlar katliam yapmaz ya da Müslümanlar kötülük yapmaz noktasından hani Müslümanlar köle edinmez noktasına gitmeyiz diye düşünüyorum. Bunu da umuyorum. Vallahi ben de umuyorum. Ve kayıtlarda var çünkü hadi olmasın diyelim e biz varız Günümüzde yaşayan 2012 Türkiye'sinde Müslümanlarının geçmişte yapılmış bir takım şeylere bakıp da hani bu kadar üzülmeleri, başlarını yere eğmeleri çok gerekmez. Bizim niyetimiz intikam almak değil. Ne bileyim işte bize para verin, toprak verin, bize iyi davranın, hatta pozitif ayrımcılık yapın bile demiyoruz. Sadece şunu diyoruz biz varız. Artık bizi görmezden gelmeyin. Yani... Buradayız ve bilin. Sadece bunu diyoruz. Evet, bence bütün bunları da konuşabiliriz. Yani bu çünkü e, bir yandan da şu var. E, bu ülkede siyah olmak ve Afrikalı olmak ve köle olarak gelmiş olmak. E, daha önce Mustafa Bey'le de konuşmuştuk Hı. bunu. Yani o şey demişti hani atadan dededen bize kalan tek şey yoksulluk ve kölelik. Öyle. Yani bizim bizim bildiğimiz bu. Yani bizim en iyi bildiğimiz şey hani herhangi bir zanaat falan aktarılmadı ki. Yani hizmetçilik... İşte evde yardımcılık, hı hı. çocuk bakıcılığı, işçilik yani evet. ve yoksulluk aslında. Üstelik de bütün bu devraldığınız miras renginizden dolayı sizinle birlikte hep taşınıyor. Yani o renkle beraber siz hep bunun beklendiği kişiler olarak aslında hayatınızı sürdürmek zorunda kalıyorsunuz birkaç kuşak. Daha sonrasında aslında bunu ancak belki sizin kuşağınız Kırabildi büyük ölçüde ki bu anlamda e, biraz belki hani Afro Türk kadınların durumundan da bahsetmek yerinde olur çünkü bu hani bu renk yani taşı renk çünkü çok temel bir şey insanın taşıdığı bir şey ve e, Türkiye'de şey bulmakta zorlanmıştık daha önce Mustafa Bey ile konuştuğumuzda renk üzerinden ayrımcılığı Türkiye'de çalışan çok fazla insan da yok, yok çünkü bu çok rastlanan bir konu değil tabi e, bunu yani bunu Amerika'da bulursunuz bunun başka Avrupa ülkelerinde bulursunuz ama Türkiye'de renk Temel bir ayrımcılık alanı olarak konuşulmuyor. Çünkü tamam esmer insanlar esmer oldukları için işte Kürt ya da Arap muamelesi mesela görebilirler. Bu bir etniste tartışması olabilir ama doğrudan renginden dolayı e, ayrımcılığa maruz kalan bir grup var aslında. Daha yeni yeni sizin sayenizde, sizin yaptığınız çalışmalar sayesinde Mesafir. gündeme gelmeye başlıyor. Şimdi böyle baktığımızda Afro Türk kadınların da kendine bir çözüm olarak aslında... En azından çocukları onlar kadar e, koyu olmasın diye buldukları bazı <gülüyor> yöntemler var. Ve bu bildiğim kadarıyla çok fazla parçalanmış aile vakasını haberine getiriyor. Onu birazcık bizimle paylaşabilir misiniz? Tamam. Ona gelmeden önce kuşaklarla ilgili iki cümle kurabilir miyim? Ee, köle olarak getirilen ilk kuşaklar yani biz burada dördüncü kuşağız. Benim diyelim ki babaannemin, dedemin annesinden bahsediyorum. Zaten köle oldular. Hani onların söyleyecek sözü, kuracak cümlesi mutlaka vardır ama içlerinden kurdular ve sadece köle oldular. Azat edildikten sonra ikinci kuşak yani onların çocukları ve üçüncü kuşak onların çocukları bu meseleyi asla ve kata konuşmadılar. Hiçbir zaman. Biz kendi hikayemizi kendi annemizden babamızdan öğrenemedik. Öyle mi? Bunu evet benim ailemde de konuşulmadı. Diğer siyah insanlarla konuştuğum zaman hiçbirinin ailesinde bu meselenin konuşulmadığını hatta gizlendiğini üstünün örtüldüğünü öğrendim, gördüm. Ee, ben lise çağına gelene kadar bana hep Türküs, Müslümanız. Sürekli bunların altı çizildi o bir ki, kalma. ki evet soruları Sört sormaya mi? başlamıştım bile çoktan. Yani ortaokulda falan fark ediyorsunuz artık bir başkalık var, bir değişiklik var. Ben kimim, niye böyleyim sorularını sormaya başlıyorsunuz ve Türksün, Müslümansın. Deşmeye çalıştığınızda da bunun üstü kapatılıyor. Deşme, uğraşma, bırak olan olmuş. Neyi soruyorsun? Deniyor. Ondan sonra biz üçüncü ve dördüncü kuşaklar yavaş yavaş farklılığımızın farkına varıp bunu Eşmeye, biz kimiz, nereden geldik, niye böyleyiz, niye farklıyız, Arap mıyız gerçekten herkesin bize dediği gibi. Bunları öğrenmeye başladığımız zaman işte bütün bu dernek çalışmaları, örgütlenme çalışmaları, bir araya gelme, sorma, soruşturma, kim kimdir, nereden gelmiştir. Birbiri de bulma. E tabi biz bunları asla ailemizden yani üçüncü kuşaktan öğrenemedik. Acıklı olan neydi biliyor musunuz? Ee, üstünü kapatmak, örtmek, tartışmamak bir yana... En azından kişisel olarak ben kendi babamın bunu konuşmaktan utanç duyduğunu hissetmiştim. Benim babam ailesinin bu ülkeye köle olarak getirildiğini bana söylemekten utandı. Bunu anladığım ve hissettiğim an önce ben de utandım ama sonra utanç öfkeye dönüştü. Hani Benim babamı... Böyle utan, utanç duyacağı, varlığından, kimliğinden, varoluşundan dolayı utanç duyacağı bir noktaya getiren, belki bütün bu olana bitene, bütün bu hikayeye olan öfkeye dönüştü aslında. Hı hı. Şey gibi bu, hani tecavüze uğrayan kadının utanıp başvuramaması, hakkını arayamaması gibi bir şey. Hı hı. Bu çok görülen bir şeydir bu ülkede. Söylenmez çünkü ona derler ki işte sen kim bilir ne yapmışsındır da bunu hak etmişsin. Evet. Benim babam ona benzer bir utanç duydu ve bu artık bende bir öfke yaratıyor. Onun utanç duymaması gerekiyor. Evet. Hani utanılacak bir, bir, bir durum varsa e bunu yapanlar belki utanç duymalı. Ya da hani utanç duymasınlar ama e bizim varlığımızı nasıl geldiğimizi ve niye burada olduğumuzu da bir bilsinler görsünler istiyoruz. Kuşak meselesiyle ilgili bir de şunu söylemek isterim. İlk kuşaklar evet azat edilenler. Hizmetçi, ev işçisi vesaire, çocuk bakıcısı gibi işlerde çalıştılar. Şimdi ama bizim kuşakla birlikte bu iş büyük oranda değişti artık. Hani büyük kentlere doğru gittikçe en azından büyük kentlerde İstanbul gibi, İzmir gibi büyük kentlerde artık hani erkeklerinde de kadınlarında da eğitim alan, mesleğini eline alan insanlar Çok var. Çoğunlar başladı. E ama bu da az. Bu da oldukça az. Buradan da kadınlar meselesine galiba hı hı. geliyoruz. O zaman hemen geçmeden bir şey söyleyeyim bununla ilgili. Hı. Çünkü galiba o biraz zaten kadınların bu çabasının da şeyi. Ee, peki doğrudan renginden dolayı mesela herhangi bir işe alınmayan ve açıkça sebebinin bu olarak hala bugün söylendiği kadar durumlar var mı? Sizin rastladığınız. Ee, evet. İzmir'de araştırmalar yapıldı bununla ilgili. Yüze araştırmalar yapıldı. Özellikle hizmet sektöründe Siyah insan, hizmet sektöründe göz önünde olduğunuz için... Hı hı. ...siyah insan çok tercih edilen bir insan modeli değilmiş, onu öğrendik. Öyle mi? Ee, öyle görünüyor. Bu nedenle işe alınmayan, serviste, hizmette işe alınmayan insanlar var. Hatta e, okulunda, üniversitesinde, bir Karadeniz bölgesinde, bir üniversitesinde okuyan genç bir arkadaşım... E, ...gördüğü ayrımcılıktan ve işte... Yaşadığı rahatsızlıktan dolayı okulunu bırakmak zorunda kaldığını biliyorum ben. Geçenlerde konuştum. Evet var ne yazık ki. Ne yazık ki var. Anladım. Tam da bu yüzden aslında siyah annelerin... ...diyelim yani anne olmuş bazı siyah kadınların buldukları bazı yollar var. Yani en azından kendi çocukları daha kolay hayatta kalsın Doğru. diye. Doğru. Nasıl bir durum ee... bu? Özellikle şimdi ara yapılan araştırmalar daha çok Batı Anadolu merkezli İzmir hı hı. ve çevresindeki köylerde yapılıyor ki yapıldı. ki Bu köylerde ve kasabalarda gördüğümüz birkaç madde var. Bunlardan bir tanesi ağır bir yoksulluk hı hı. içinde olmaları. Diğeri son derece eğitimsiz bir topluluk olması. Buna bağlı olarak işsizlik çok yoğun bu insanlar arasında. Aslında bu bile bize bir şey söylüyor. Yani bu insanlar bu ülkede yaşayan ya da dünyada yaşayan diğer insanlardan daha az zeki, daha az yetenekli değiller. Elbette. Sadece oradalar ve böyleler. Bu renkteler. O yüzden de bu yoksulluk, bu ağır işsizlik ve bu eğitimsizlik durumu neredeyse bütün cemaati kapsar bir biçimde devam ediyor. Bir diğer... Rastladığımız ve bizi çok üzen, çok şaşırtan şey de parçalanmış ailelerdi. Siyah kadınlarla ilgili mesele bu. Ee, siyah kadınlar, özellikle İzmir ve civarındaki siyah kadınlar, beyaz erkeklerle evlenmek istiyor. Bunu tercih ediyorlar. Buna gönüllü oluyorlar. Kendileri gibi, kendi çevrelerinden diyeyim, cemaatlerinden bir erkekle evlenmek istemiyorlar. Neden? Neden? böyle diye sorduk. Çünkü bu şey de olabilirdi. Hani bir özenme, hı hı. beyaz insandan hoşlanma, işte biz de böyle olalım türü bir şey de olabilirdi. Ki aralarında böyleleri de olabilir. Genç Mutlaka. siyah kadınlar beyaz bir erkekle evlenmeyi isteyebilirler Tabii ve ki. özenebilirler. Bunun hiçbir sakıncası yok. Ama asıl mesele şu idi. Siyah kadın beyaz erkekle evlenmek istiyor ki benim uğradığım ayrımcılığa, benim yaşadığım bu zor koşullara, bu eğitimsizliğe, bu yoksulluğa benim doğuracağım çocuklar maruz kalmasın, rengi açılsın, bana benzemesinler, melez olsunlar. Siyah kadınlar bunu istiyor. Siyah kadınlar kendine benzeyen bir çocuğu olmasını istemiyor. Bu o kadar korkunç Zonç bir şey ki hangi kadın hani kendine benzeyen küçük bir kızı oğlu olsun istemez? Siyah cemaat bunu istemiyor, kadınlar bunu istemiyor. Çocuklarımızın teni açılsın, giderek beyazlasın ki öyle çok evlilik var. Evet çocuklar doğuyor, melez çocuklar. Bir sonraki çocuklar biraz daha melezleşiyor. Daha çok size benziyoruz yani. O zaman belki o çocuklar annesinin yaşadığı sıkıntıyı yaşamayacak. Belki daha kolay kabul görecek. Belki çocukluğu daha rahat geçecek. İşte Belki ektim alacak, belki daha kolay iş bulacak. Bu anlamda e, bildiğim kadarıyla çok razı olunmuş evlilikler de var. Yani çok yaşlı birine işte hastayken bakmak için vesaire gibi. Yani tabii. Ve bunun tek nedeni yoksulluk değil. Tam bu söylediğiniz e, sebep. Tabii, tabii yoksulluğun yanı sıra bir de böyle bir nedeni var ki bu daha ağır bir neden. Hani yoksulluk bu toprakta yaşayan milyonlarca insanın temel insan... derdi. Gerçi siyah toplum hani tabiri caizse dibinde dibi denilecek bir yerde. Hani beyaz Türkiyelilerin diyelim... En kötüsünün daha altında bir katmandan bahsediyorum size. Böyle yani, bir yoksulluktan. O kadar ağır bir yoksulluktan bahsediyorum. Bu insanlara zamanı ev verdi, azat edilirken bir takım böyle küçük toprak parçaları, minik bir ev falan da verilmiş. Hepsine değil ama bir kısmına. Ama zaman içinde bunlar ellerinden alınmış. Bu insanlar yine beş parasız ve yoksulluğa mahkum edilmiş. Hani dibinde dibi olan bir halden bahsediyorum. Ama bir yandan da böyle bir derdi var siyah kadının. Çocuğun bana benzemesini istiyor. Ya Bu aslında tabii bu ülkedeki bir sürü grup için geçerli galiba. Yani bu, bu işte bu... Bundan kurtulmak gerekiyor ya zaten. Yani bu bana benzersen hayatta kalabilirsin mesajı... ...siyah kadınlarda da böyle karşılık bulmuş aslında. Yani biraz daha ana akım olana... ...yani biraz daha tırnak içinde geçerli olana... ...öyle diyeyim... E, benzesin bari çocuğun ki evet bu mesajı çok doğrudan aldılar mı bundan olsun. emin değilim ama evet yani görünene ortalıkta olana, olana evet normal norm içi kabul edilene benzesin istiyorlar e bu, ayrı bir yerde olmasın çocukları itilmesin istiyorlar e bu Karadeniz'deki üniversite örneğinde söylediğiniz gibi çünkü muhtemelen çocukken de büyü yetişkinken de ergenken de yani her düzeyde ee, renginiz sizin en temel tanımlanma nedeniniz en temel tanımlanma şey şekliniz bilemiyorum ki bu şansımız mı <gülüyor> <gülüyor> kötü şansımız mı ama evet öyle yani gizlenme şansımız yok kimi Afrika köyleri Afrikalıların bulunduğu köyler uzun süre bunu denemiş kendi içlerine kapanmışlar gizlenmişler dışarı ile iletişimlerini kesmişler kendi içlerinde evlenmişler hı hı. hani göze batmamaya çalışmışlar hatta yok olmaya kendilerini gömmeye çalışmışlar Belki bir dili gizleyebilirsiniz, bir kültürü gizleyebilirsiniz ama bizim gibiyseniz bunu kolay kolay gizleyemiyorsunuz ne yazık ki. Hani derler ya bize bu bir aşağılama lafıdır. Aynı zamanda gündüz feneri derler. Hı hı. Siyah olduğumuz için hani gündüze görülebildiğimiz için böyle bir aşağılama hı hı. kelimesi uydurulmuş. Hı hı. E, evet bir yandan da gündüz feneri gibi geziyoruz ortada Gözünüzün ve nereye önündeyiz. kadar? Gözünüzün önündeyiz nereye yani. Nereye kadar kendimizi gömebiliriz ki? Aynen öyle. Bu anlamda zaten tam da bu anlamda sizin yaptığınız çalışmalar çok önemli. Teşekkür ederim. Böyle bir son 5-6 dakikamız aslında. Dolayısıyla toparlayacak olursak bir dernek var. Evet ben de size ondan bahsetmek istiyorum. Aynen öyle. Hani Hem bu dernek nasıl kuruldu, nasıl buldunuz birbirinizi şu an geldiği nokta ve hani biraz da dönem çalışmaları... Olur. İle ilgili planlarından bahsedebilirseniz çok olur. seviniriz. Şahane olur. Derneğin kurucusu ve bu işlerin tüm yaratıcısı Mustafa Olpak diye bir adamdır. Hı hı. Bu bu arkadaşımız e, Kenya'dan köle olarak getirilen bir ailenin burada yaşayan torunu. O da üçüncü kuşaktır. O hepimizden şanslı. Çünkü Ninesi ve dedesi ona tüm bilgileri aktarabilmiş. Nereden hı hı. geldiğini, hangi kabileden olduğuna kadar biliyor. Bu önemli. E, her şey aslında onun girişimiyle başladı. Önce işte kendi kimliğiyle yüzleşme, atalarını borcunu ödeme adına yola çıktı. Derneği kurdu. Derneği kurduktan sonra Afrikalar Yardımlaşma Derneği ki biz ona kısaca Afro-Türk Derneği Hı -hı. diyoruz. Derneği kurduktan sonra köy köy her türlü mezra mezra küçük yerleşim yerlerine kadar dolaşarak bu insanları tek tek tespit etti. Onlarla iletişim sağladı. Onları derneğe getirdi. Böyle bir örgütlenme oldu. Ondan sonra daha çok yayıldı. Çevreye yayıldı ve... Biz İstanbul'daki siyahlarda işe karışınca birazcık daha büyüdü dernek ve bundan sonra işte bu şekilde devam ediyor. Derneğin yapmak istediği inanılmaz şey var, maddelerce şey var ama en çok belki şundan bahsetmek gerekir. Kadınlar ve çocuklar her grupta olduğu gibi siyah cemaatte de zayıf halka hani ezilenlerin en dibindekiler hı hı. en çok ezilenler o yüzden bizim niyetimiz öncelikle bu insanlar için bir şeyler yapabilmek ee, az önce gazete bir haber okudum Cumhurbaşkanımız Gül Tuzkon'un bir toplantısına katılmış bir açılış toplantısına ve orada Tuskon Başkanı ona bir hediye vermek istemiş bana hediye vermeyin onun yerine Afrikalı yoksul öğrencilere burs verin hı hı. demiş Cumhurbaşkanı eee Belki diyorum ve umuyorum. Aynı şey buranın yerlisi olan Afrikalılar için de geçerli olabilir. Mesela bir burs programımız var. Bu insan bu çocuklar üniversiteye gidemiyorlar. Ağır yoksulluk tabii nedeniyle ki, büyük oranda ki. ve izole olmaları nedeniyle. Bu çocuklara burs sağlamak için bir programımız var, projemiz var. Kadınları iş sahibi yapmak için bir projemiz var. Eskiden bu kadınlar küçük cam parçaları toplarlarmış sokaktan. Böyle güneşte parlayan kırılmış cam parçaları toplayıp bunları eritir. Siyah cemaatin alışkanlıklarından bahsediyorum. Halhallar haline getirir. Ki helhel -hel derlermiş Hı -hı. bölgede. İzmir'in pazarlarında satarlarmış. Bu sadece siyahlara ait bir şey. Oranın beyazları Hı -hı. bunu yapmıyor bölgenin. Bunu tekrar canlandırmak istiyoruz. Bu atölyeler kurarak bu kadınların tekrar sokaktan toplamalarına artık gerek yok şükür ki onlara cam sağlayıp Hı hı. Bunu tekrar sağlayıp bu kadınlara hiç değilse kendi başlarında ayakta durabilecekleri bir Meslekler. meslek demeyelim de hani hiç kuruş gelir olsa o bile yeter çünkü aileler çok parçalanmış. Bu beyazlarla evlilik de aslında çok yürümüyor. Çoğunlukla beyaz kocalar basıp gidiyor ve kadınlar tek başlarına kalıyorlar, annelerinin evine dönüyorlar ve gördüğüm hemen hemen her evde işte ana anne var siyah kızı var. Siyah. <gülüyor> Ve onun kızı var. Melez. Böyle bir kadınlar topluluğundan bahsediyorum. Siyah cemaat çoğunlukla kadınlar topluluğu. Hı -hı. Bu yüzden bir tür erkek topluluk bile diyebiliriz. Çünkü erkekler pek ortada yok. O yüzden o kadınlara yönelik bir şey yapmak lazım. Böyle bir atölye çalışmamız olacak. Böyle bir projemiz olacak yakın zamanda. Bir de Mustafa Olpan Dernek Başkanı'nın çok önemsediği Rengiyle Barışmak diye bir Hı -hı. projemiz var. Bu kadınları... Ve tabii bu erkekleri, bu çocukları renkleriyle, kimlikleriyle ve asıl olarak varoluşlarıyla barıştırmak gibi bir derdimiz var bizim. Siyah olduğumuz için kimsenin utanmamız gerekmiyor bizim. Aynen öyle. O yüzden bu insanları hani renkleriyle barıştırmak, belki hani çocuğum bana benzemesin cümlesini bir daha kurdurmamak için önümüzdeki yıl hatta önümüzdeki aylarda Hemen bir projeye başlıyoruz. Atölye çalışmaları olacak. Bu siyah kadınlar gelecekler. Hem rengiyle barışmış diğer siyah kadınlarla hem de bu hı hı. konuda akademik çalışma yapmış insanlarla ve hem de psikologlarla. Küçük küçük bölüm, bölüm bölüm atölye çalışmaları yaparak bir daha hiçbir siyah kadın bu cümleyi kurmasın istiyoruz. Beyazlarla evlenmeye hiç itirazımız yok. Benim kocam da bir beyaz. Hani bu bir aşk ilişkisiydi, seçilmiş bir şeydi. Ama hani çocuğum bana benzemesin diye İyi. hiçbir kadın daha bir siyahla Evlenmesi. evlenmemeli. Bu doğru bir evlenme gerekçesi değil çünkü. En önemsediğimiz projelerden biri de bu. Hı hı. Ayrıca çocuklar için de işte fonlar, üniversite fonları ve bir eski siyahların kendi ülkelerinden getirdikleri geleneksel çalgıları ve halk dansları var. Dana Bayramı sırasında hı hı. gösterdikleri. Onları tekrar canlandırıp çocuklar için de böyle bir projemiz daha var. kültürel mirası koruma. E, onu tamam. söylemiyorum bile çünkü derneğin varoluşu amacı o zaten, Hı -hı. onun üzerine oturuyor. Hı -hı. Evet, kültürel mirasımızı korumaya çalışıyoruz. Ama e, size takdir edersiniz ki bu insanlar belli bir yerden getirilmedi, Bel bir kültür getirmedi yani. Sudan'ın çeşitli kabilelerinden gelen, Etopya'dan gelen, Eritre'den gelen, ne bileyim Nijerya'dan tabii ki, tabii gelen ki. insanlardan bahsediyoruz. Hepsi kendi farklı, kabilesinin farklı. dilini, kültürünü getirdi buraya. Sonra bunlar kölelikle üzerinden ezildi, geçildi. Hepimiz birden Türk ve Müslüman olduk. Hiç itirazımız yok. Artık buranın yerlisiye Türk ve Müslüman olabiliriz tabii. E ama getirilen kültür çok farklıydı. O nedenle de o kültürün bütün parçalarını toplayıp burada tekrar evet canlandırmak, bu insanları kendi kültürleriyle tanıştırmak gibi bir derdimiz var. Zaten derneğin kuruluş amaçlarından biri de bu. O yüzden hmm. belki bundan ayrıntılı olarak bahsetmedim. Peki e, takip etmek isteyen dinleyicilerimiz olursa yani şimdi biz kısıtlı bir zamanda aslında çok özet olarak hem çalışmalardan hem de biraz Türkiye'deki Afrikalı varlığından bahsetmeye çalıştık. Bu anlamda daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler olursa e, destek olmak isteyen gönüllü olmak isteyen olursa merak eden olursa daha ayrıntılı bilgi web sitesi telefon numarası ulaşılabilecek bir e-mail adresi vesaire böyle bilgiler var mıdır bizimle paylaşabileceğiniz? İşte en acıklı bölüm bu. Yeni yeni örgütlenmeye başladığımız için sitemizde yeni yapıyoruz. Ama adı belli. En azından adını verebilirim. Umuyorum ki bir ay sonra site hı hı. tüm iletişim bilgileriyle açılacak. Afrotürkler.org Afrotürkler. olacak sitenin adı. Evet, evet. Tamam harika. Bu siteden her türlü bilgiye ulaşılabilir. Hı hı. İzmir'de bir e, ofis var bildiğim kadarıyla. Konak'ta. Evet İzmir'de konakta. Derneğin ana merkezi orada zaten hı hı. İzmir'de. Evet. Mustafa Olpak da yazınca sanırım bir şekilde Google'a Mustafa tabii, Olpak Afrika Türkler yazınca da birçok çok bilgileri fazla bilgi ulaşırlar. Var Zaten aslında bir dernek olduğu için Hı -hı. hani çok fazla aramalarına gerek, gerek olmayacak. Olmaz. Derneğin için bilgilerine oradan ulaşabilirler. Bir ay sonra da umuyorum ki her şey yolunda gidersi size de çalışmaya başlayacak. Hı -hı. Ee, Ahmet Buat'ın sergisi bitti. Ee, peki fotoğraflara web sitesinden e, ulaşabilecek biz bir yer var mı acaba? Evet sergi bitti aslında sergiyle aynı gün bir de şey yapmıştık panel yapmıştık biz ve o panelde de işte gelen insanlara hem derdimizi anlattık hem birbirimizi tanımış olduk hem biraz tartışma olanağı bulmuş olduk. Serginin fotoğraflarını da bu sitemizde bulabilecek hı hı. meraklıları. Tamam. Ee, sergi dolaşacak mı başka haline gidebilecek mi Türkiye'de? Aslında sergi dolaştı. İzmir'de Hı -hı. daha önce sergilendi. Bu İstanbul'daki üçüncü Öyle mi? sergi. Aa, biz bunu duyduk. Çok enteresan. Daha önce yeri duymadık. Daha önce İzmir'de sergilenmişti ve İstanbul'da bir kez daha sergilenmişti. Hı -hı. Bu üçüncü panelle birlikte bir kez daha görülsün istedik. Hem biz konuşurken Hı -hı. neden bahsettiğimizi insanlar bir görsünler Anlasın. istedik. Birçok kişi muhtemelen bu sergiyle duydu. Ee, biraz basında da çünkü bu sergiyle yer aldı. Hı. Ama sonuç olarak önemli olan zaten duyulmuş olması. Olsun önemli olan bu. Hani geç öyle. olsun güç olmasın derler. Bundan sonra bizi daha çok duyacaklarına en azından ben söz verebilirim. Valla biz de duyulması için yani elimizden yeni yapacağız. Emin olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ee, hikayenin kadın halinden herkese güzel bir akşamüstü diliyoruz. Biraz hızlı toparlıyoruz. Ee, o kadar önemli ve o kadar derin bir konu ki programlarca konuşulabilir. Ee, gazeteci sevgili Alev Karakartal e, konuğumuzdu. Afro Türkler Derneği diyeceğim. Afrikalılar Dayanışma Derneği'nden çok önemli bir konuyu konuştuk. Bu topraklarda bir sürü ayıp gibi aynı zamanda kölelik de vardı. Bununla da yüzleşebilmeyi diliyoruz. Herkese iyi bir akşamüstü. Hikayenin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğden ve Özden. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.